Niyet şart değil de ağzınız çıkan söz önemli burada. Üç şeyde niyet geçerli olmuyor, ağzdan çıkan söz geçerli oluyor. Bir nikahta, bir kimse niyeti şaka bile olsa, ama şahin huzurunda nikah dolandı mu nikah kesin ciddi oluyor. Yine boşama bulun ki ikinizi boşama. Bir kimse hanımına şakadan bile, niyeti boşama olmadığı halde şakadan bile hanımına benden boşsun, boşadım derse o da boş oluyor. Bir de adakta, adamada da da insanın kalbinden geçse, yani şunu yapacağım, bunu yapacağım diye kalbinden geçirse bu adak olmaz. Ağzından söz çıktığı anda... ...yanında kimse olmasa bile... ama kendi duyacağı kadar... ...ağzından söz çıktı mı... ...hatta niyetin olmasa bile... ...mesela... ...niyeti oruçma bir günü... ...ağzından bir diye kaçırıyor... ...niyeti burada önemli değil... ...geçeli olmuyor... ...buradaki geçe olan söz geçeli olmuş oluyor burada... ...demek ki... ...ağzından çıktığı anda... Adanan bir şey, o zaman bu adak geçiyor. Yapılması da vacip oluyor. Önce Kur'an'a bakalım, inşallah. Bekara Suresi, ayet 270'te meclan buyuruyor. Bismillahirrahim. Ve ma en fa'at min şey min fa'atiyen tüm min ezdrin. Allah yolunda bir şeyi İnfak ederseniz Mevlam diyor. İnfak etme verme bir şeyi. Ev der tüm min nezirin ya da bir nezi. Nezir Arapça atak anlamına geliyor. Bir şeyi adarsanız. Şeyin Allah'a yani mü Allah Teala bunu biliyor. Kulun niyeti nedir? Nasıl bunu uyguladysa Allah Teala bunu biliyor. Yine Kur'an'a Mevlam bürüyor. Hac ayet 19'da sebilla vel yufu nüzurehüm adaklarını yerine getirsinler Vela Hatta bu ayeti kerimeye göre bazı yalmalara göre de farz oluyor adanın yerine getirilmesi adanın. Hanefi'de geçerli olan, sahih olan söz vaciptir. Şimdi Mevlam burada buyuruyor vel yufu nüzurehüm adaklarını yerine getirsinler Mevla görüyor. Demek ki adamdığı anda, ağzından çıktı anda adak olmuş oluyor. Her şeyin tabi şartları var. İslam uygunluğu var. Bunda geçmeli adak var, bir de geçmeli olmayan da var şimdi burada. Önce adak yalnız Allah için adanır. Eğer bir kimse... işte şu işim olursa işte filan türbeye gideceğim işte şunu yapacağım bunu yapacağım derse adak olmaz bunlar ve bunlar günahı da var bunlar. E günümüzde ne yazık ki oluyor böyle bir şeyler. Bazı kişiler zavallılar mesela evlenilmemişte hasta mi olursa şu iyi olursa derken yani filan türbeye gideceğim ziyaret edeceğim. Ya şunu yapacağım diye adıyorlar. Bunlara adak olmaz. bunların bir de günahı var. Neden? büyük Mülk, Allah'ın mülkü. Mevlam Rabbül Alemin'dir. Kim sonra işine karışamaz. La şirike leh. Onun ortağı şiriki yok. Vahdehü Allah birdir. Bütün onundur, bütün alem onundur. Ne bir evliya, ne bir peygamber, ne melek onun işine karışamazlar. Bu iş adak, Allah'a iş adanır. Bir adan adak olması için yine şartları var. Yapılan adağın benzerinin Mutlaka farz ve vacip bir karşı olması gerekiyor. Mesela bir kimse adasa, namaz kılacağım diye, tabi farz namazın dışında bu. Yoksa işte öyle mi kılacağım adamı zaten farz zaten, adanmaz o. Bir kimse farz namazın dışında namaz adarsa adak olur. Neden? Karşılığı farz vardır, başka namaz farzdır.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 ibadet olması gerekiyor. O ibadetin de başlı başlığına bağımsız olması gerekiyor de. Ne anlama geliyor bu? Mesela abdest almak farzdır. Ama baş baştan değil. Nedir abdest almak? Namazın şartı. Bir insan şu işim olursa e, abdest alacağım diye adarsa adak olmaz. Faddes farzdır. Ama başı baştan bağımsız değildir. Namazın şartıdır. Bence. Demek ki namaz gibi, oruç gibi, hac gibi, zekat gibi, e, kurban gibi adaklar, bunlar eseri olmuş oluyor bunlar. Kur'an okuma. Bu da adak olur. Okutmak adak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 Konu okutmak diye ibadet çok dinimizde. Bunun için bir kişi kendi okuyabiliyorsa okuyabildiği sureleri, mesela 70 tane Fatih okuyacağım der, işte 100 ihlas okuyacağım der, kadar olur. Ama okutacağım derse adak olmaz bu, çünkü dinimizde konu okutmak diye ibadet yok dinimizde. Bir de mevlüt konusu var tabi biliyorsunuz. Bazıları da adıyorlar. Şu olursa mevlüt okutacağım diye. Önce ne dedim mevlüt? Bu benim tabi gerekiyor. Mevlüt yazarı müellifi Silaman Şirif Hanzeti Kendisi Emir Sultanın talebesi Bursa'da, ulu camide imamdı kendisi. Yani o dönemde imam gibi ulu camide herkes hacı değildi. Yani alimdi ve mutasavuftu kendisi. Hacıdi kendisi. Yazdığı kitaba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 okunur. Neş okunur anlamında yer için. Allah'a bilinen bahsediyor. Peygamber'den bahsediyor. Bu anlamında yer için. Peygamber hatırlamak için dinlenir. Yani mesela ilahiler var günümüzde. Tabi ilahilerin mutlaka saf olması gerekir şart mıdırlar. Yani günümüzde Ezgi deniyor, şubu deniyor ilahilere. Gazinodaki dans sözleri elendiren sazcaz neyse aynı onları eşliğinde ilahi sürüdüğü muhtemelenler. Allah korusun hatta Sırabı'da şerifiye gider. Aynı söylüyorlar Sırabı şerifiye gider. Yani Allah'a korkuyorum ki yani Kuran'ı okutmasın bu şekilde muhtemelenler. Peki niye okutuyor bunlar? Ee, Okutandan da bilemiyoruz niyetlerini ama neden böyle dinleniyor Dineniyor muhtemelen, dinleniyor. O kasetlere alınıyor muhtemelenler? Radyoda bazen dinliyorum, çok seyreden dinliyorum bazen. İstek oluyor. Yani güya bunlara Müslümanlar dinliyor muhtemelen? Müslüman dinliyor böyle böyle. Tamam ilahi dinler muhteremler yani şiir böyle makamla okunur, düz bir şey okunur. Tabii normaldir. Ama sağlıca düz içerisine iş burada değişim muhtemelen bu şekilde. Demek ki bir kimse Kur'an okutacağım diye ada adarsa bu adak geçersidir, boştur. Günümüzde yine yaygın olanı hanımlar arasında işte bir iş olursa kırk okutmak çok adalar bunlar bunu, Çok adalar bunlar bunu. Ne işte şu iş oldu bu iş oldu mu? Ne yapacak? Topcaydı karg hanımları okuyacaklar, kırk yasin Bunlar adak olmuyor mu mühteremler? okutmak da okutmakta geçmiyor. O zaten bir şey kitabı muhteremler. Bir de mevut okumada da bazı kurallar konmuş sonradan. Yani namazın nasıl rükû, secrisi, rükûnleri varsa namazın, mevhid okumada bazı sonradan gelenler kurallara koymuşlar mevhide de. Mesela bunların biri şu, e, Peygamberimizin doğumu okunurken ayağa kalkıyorlar. Kıbleye dönüyorlar. Namazdaki el bağlıyorlar. Kalkmışsa olmaz mı? Olmaz. Nedir bunlar mütelemler? Bidat-ı kabiha bunlar. Kötü bidatlar bunlar. Kuran okunuyor. Kuran okunuyor. Yerde oturuyorlar. Bak. Amin Hatun'un son bölümüne gelince günden ayağa kalkıyorlar. Bir gibi bir toplantıda bulundum, Ben kalkmadım tabi. Yasıyor da cemaat edilmiştir. Evde cemaat yasamadığını kıldık. Cemaatten biri, yaslanmadığının farzını oturup kılda. Yaslanmadığının farzını oturup kıldı. Ama mevlütte geldiği bir akuş yıkısına gelince, baktım, tuttuğuna muhtemel ayağa kalkmak. Der. Farz namazında ayağa durmak farz. Bu da farz burada. Ama mühtemel gelince ayağa kalkmak. Ya, bu bir şey kitabıdır muhtemel Korun okurken bir ayağa kalkınmaz. Ayağa kalkınmamış şekilde. Ne diyor boğazları? Efendim işte peygambere saygı diyorlar. Peki ama İslam'da saygı duruşu var mı? Kalkıyor mu? Kalkıyor saygı duruşu var bence? Yani beterim beterim. Olmuş umutlarmış şekilde bence. Eğer bir kimse yaptığı adanda ada İslam'a uygun değilse, geçersizse, hiçbir şifre lazım gelmiyor. Hadis okuyormuş adışlarında bununla ilgili hadisleri buharide. Hadisleri Peygamber Meryem Hazretleri bir gün hutbe okuyordu. İz ve Bülücül'ün kaimi. Peygamber Bahtı Aleyhisselam Hazretleri 5 dışında biri ayakta duruyor. Fesle -e minhü. Peygamberimiz esrarını sordu. Kim o kişi? Ayakta dikilen, dışarıda duran kişi? Rekalu Ebu İsrail. Ya Resulallah onun adı Ebu İsrail yakabı dediler. Peki ne ayakta duruyormuş? Bilenler Peygamber şu derler. en yekûme fişse misi velayyakûdeh. Bu kişi işte de yarasına adamış. Bugün bütün gün hiç oturmadan ayakta duracak. Yani nefsin zümmeyecek. Adamış bunu hiç oturmadan bugün ayakta duracak. Güneşi duracak. ayakta duracak. Velayyesel billah hiç gölge elmeyecek. İki adamış. Velayetek kelleme hiç kimse konuşmayacak. Üç dönüsü ve usûme ve oluştu bugün. Bu kişi bu adamış. Teğmen zamanında, zamanında biri neydi? Güneşte ayakta dikilecek, hiç oturmayacak. Hiç gölge elmeyecek, kimsede konuşmayacak bir oruçta olacak. Şöyle ki ve selam Peygamber Şirâ buyururdu. Estağfirullah orada onlara. Demek ki takar o kişi. Müruhu, onu emredin, ona söyleyiniz. Feliyete kellem. Önce konuşsun. Onu boşsun, O batıldır. Önce konuşsun. Velye zille gölgeye gelsin ve lekut otursun. Dördüncüsü ve lütfü orucunu tamamlasın. Bak Bu kişi demek ki döv adak yapmış. O da tabi sahabe ama. Tabi sahabe ama her bir tabi İslam bilemiyor. Her şey bilemiyor tabi. Dövşü adamış. Üçü batıl. Birine ayakta duracak güneşte kimse oturmayacak. Gerçi durmayacak. Hiç, hiç gölgelemeyecek. Kimse konuşmayacak. Bir de oruç. Devletlerim buyur, buyurun Allah buyur Hazretleri, gölgeye gelsin, otursun, konuşsun, adına bozsun. Ama orucuna devam etsin, buyurun Allah Hazretleri. Işte Demek ki bir insan ben bunu adadım diye onu yapmak için mecbur değildir. Eğer batılsa yapmaması gerekiyor bunu.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 Allah itaat etsin, bu adayını getirsin. Ve men nezere en ya'sıyallâhe felâ ya'sıyî kim de Allah izhan etmeye adarsa Allah ise etmesin. Ve belki tâvîyi ve an yemîniyi. Bu kişi yeminine bu sınıf var, yemin kevâltı versin buyuruyor. Demek ki bir kimse bir günah işlemi adamışsa, mesela en basit şu diyelim, bir yakını ile konuşmamayı birine kızmış, üzerime bir daralınmış. Tabi aradaki ne olsun olsun, aradaki mesele, bu yakını ile, ana, baba, kardeş, amca, dayı gibi yakınlarıyla, bir kimse konuşmayacağım diye Allah adamışsa, Büyükler arasında derdi Adana boşsun, onunla konuşsun. Son ne yapacak? Yerine yemin kebati versin diyor Muhammed Aleyhisselam. Demek ki bir insan günah işlemeyi adak adamıysa onu yapmayacak. Yerine yemin kebati vermesi gerekiyor.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 Kızım evlense bunu yapacağım. Ya da mesela bir doğum bekliyor da işte kızım, gelinim doğumdan kurtulursa işte şunu yapacağım. Ya da bir yakını hasta, ya hastam iyi olsa şunu yapacağım diye. Nedir bunlar? Bunlara şarta bağlı adak deniyor bunlara. Şarta bağlı adak bunlar. Eğer adam bu tür adak olursa yani yapılan adak şarta bağlı ise o zaman ne zamanki şartlarına gelirse, o zaman adan yapması gerekiyor mu? Ne zaman gelirse. Yine günümüze geldiği bir de kurban adanıyor. İşte oğlum asriden gelse işte, torun şöyle olsa, bu böyle olsa, hastayım iyi olsa, her neyse böyle şey. Bir bunun şarta bağlı dönüyor bunlar.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 Ağa kesen kişi ki adamışsa. Adağı kesen kişi kendi yemez. Ev halkı yemezler, yemezler. Usul furu, usul ası kökü. Ana baba, dedeler, nineler. Furu da elata torunlar. Evi ayrı da olsa, fakir de olsa bunu yiyemezler. de bunun dışında ne kadar komşusu falan da olsa eğer kurban kesecek kadar bir gücü varsa, onlar bundan yiyemezler. Ancak adak kurbanını fakirin hakkında yerleştirecekler. Yani dilishi de yine fakire verilir. Eğer satılsa bile parası bunu da fakire verilir. Adak kurbanında bunu yiyemez bunları. Para da bunu gibi. Bir insan şu işim olursa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 ancak bunu da fakirlere vermesi gerekiyor. Yani torunu falan ah, ne kadar hasta, fakir olsa onlara vermez bunları. Bir de Adana şeyin nerede yapılması gerekiyor? Elhamdülillah asıl saadette yani Peygamber'in işte dönemde hep bunlar uygulanmış da elhamdülillah. Onun için bunları araya bulmuşlar. Bir de bu da çıkarmış çıkarmışlar elhamdülillah bunların hotelerine baktığını. Ne kolay bunlar. Hadi okuyun inşallah İlah Süren'den İnne rejülen nezere salate Bibiyetin vaktisi Peygamber zamanında bir kimse, bir sahaben biri meşritti Meclis'te, Meclis-i Aksa'da Kudüs'ten namaz kılmaya adamış. Sahaben biri demek ki, Peygamber zamanında Kudüs'te Meclis-i Aksa'da namaz kılmaya adamış. Ama şarta bağlı. Ne şartı? İn fethallahu vele resulül Mekke'te. Mekke'nin fethinden önce adamış bunu. Eğer demiş Allah nasip eder de Resulullah'a Mekke'nin fethi nasıl olursa demiş, Kudüs'te, uzak tabi o zaman Kudüs yok, Medine'ye, Medine Kudüs'te namaz kırmında adamış bu, bu kişi. Fek selam, salli havine. Bu kişi, elhamdülillah, Rabbim nasip etti, Mekke mükerreme fetholundu. Fetholundu, Medine'ye dönüldü. Bu kişi geldi, Peygamberimize, yarısı Resulallah, benim böyle bir adam var buyurdu. Peki feth oldu. Adam var ne yapacağım? Peygamber buyurdu. Salli havna, o bu da kuburundu. Bediğinde kuburu baktı. Gitme oraya kadar. Demek ki bir kimse, mesela örnek olarak, işte namaz kılacağım, adadım. Dese de, namaz namazdır. da kılması zorlu değil ama. Eylül'ün de kılabilmemektedir. Kılabilmemektedir. Yine bir de fakir erceğiyle sadaka ilgili. Feler nezere enite sadaka ala hazel fakir. Bir kimse bir fakir kişiyi tanıyor, biliyor ya, gördü. O anda adıyor. Asa çıkıyor. Ben bu fakire şu para vereceğim diye adıyor. Fethedaka ala gayriyi onu bulamadı, başlarına verdi. Olur mu? oluyor muhtemel ne var ki adadığı paranın miktarını belirlemişse ondan az eksik olmaz parametre belirlemişse o belli parayı verecek her ne kadar niyeti belli bir fakir vermek ise de ona vermese olabiliyor o şart değildir bu arada yeğümmin ya da bir insan adadı İşte bugün ben Allah için şu namazı kılacağım. Ya bugün ben Allah'ın için oruç tutacağım. Ya bu sadakayı vereceğim dedi. O gün bir engel çıktı. Eğer bir gün sonra da bunu verirse olur mu? Olur mu? Olur Olur Demek ki şarttan bağlı adaplarda da adaplarda da e, şart yerine gelmeden önce yaparsa yaptığı onun kaçlamıyor karşılamıyor. Olmaz. Önce mutlaka şartlarına gelecek. Olmazsa hemen yapması daha iyi. Ama biraz geciktirse de günahı yok. Günahı yok. Yalnız şu var tabi. Ölüm belli olmaz. Ölü giderse ne olur? Borçlu gider muhtemelen. Bak. Bu da vardır, vardır. Mesela kurma adammış, hata okuma adammış, uyuş adammıştır, bir şey yapmıştır. Mesela hastam iyi olsa ya da kendisi için işte ameliyattan kurtulsam şunu yapacağım diye adamıysa kişi kendisi. iyileşince bunu yapması gerekiyor. Hemen yapması şart değil. Biraz eriteleyebilir ama. Ama Allah'a kovursa ölürse öbür aleme borçlu gidiyor. Ne yapması gerekiyor? Ölmeden önce ölümünü sedebilirse ama tabii. Öyle bir yatağa düşse, hastalansa da ne gerekiyor? Vasiyet yapması gerekiyor. Tabii sağlam da bunu yapması gerekiyor ama genelde sağlam insanın kendine güvenci oluyor yaparım diye. İkisi bunu aşamaz bir güvence, aşamak istiyorum bu aşamam bunu. Demek ki eğer vasiyet ederse, bak el işte kardeşim, kimse arkadaşım varsa bana bunu söyler. Böyle böyle bir adam vardı, bunu gene getiremedim şu anda. E ölürsem bunu yapın diye, bunu vasiyet edebilir bunlar. Adak adamakla kaderde olmayan bir iş olurmuşunun temeller. Adak adamakla e, kaderde yokmuş ama kader değiştirir adamakla şimdi. Oraya gel dedim şimdi. İşin intiharı bulaşın Adamak kovatamam. Adam ne yapar Ama adak adamakla kader değişir mi? Medine-i de peygamberimizin vefattan sonra, Aleyhisselam Hazretleri'nin, bir kimse abla bin Ömer'e geldi. Hazreti Ömer'in Abdullah. Sahabe içerisinde de e, fıkıhta yüksek bir makamda çok zühd tefas sahibi kendisi kendisi. Yani sahabe içerisinde de, kendi genç olduğu halde peygamber zamanında yani sevilen sayılan kişi kendisi. Gelen kişi, Hazreti uzun Hazreti Şerif, Hakim'de Hazreti Şerif var. Ödüteyim başına inşallah. Gelen kişi şöyle diyor, ya Abdullah ya. Benim oğlum diyor, Fars'taydı. İran'da savaştı. Anlandı. Oradan diyor, başlığı gitti. Gitti yerlere diyor, hastalığı çıktı. Taun denen, o zaman öldürücü olan salgın hastalık. Haberi geldi diyor. Ben adadım da allah Teala diyor. Eğer oğlum, evladım sağ salim Medine'ye gelirse şu yapacağım diye adada ne söylemiyor burada. Bir adadım böyle diyor. Oğlum diyor o hastalığa yakalanmış ama ölmeden diyor Medine'ye geldi. Burada ama fazla yaşamadı öldü. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Bakınız Kudri Ömer'in ona cevabı. Evlem tunev anin nezdire. Evlem tunev anin nezdire. Sizlere peygamber tarafından adak, adamattan ben olmadınız mı? Bak bak Mustafa efendi. Şey peygamber şu alsa buri böyle binle nezdre layıkadır müşeyhin rayı akhru. Adak adamakla bir şey ne ertelenir bir olay, ne öne alınır halkındır. Sonuçlara buyuruyor, ey bir ama sen adamışsın madem, onu yere getir buyuruyor muhtemelen Ha Adamışsın, onu yere getir buyuruyor muhtemelen. Yine hadır okurum inşallah, Ah, bir hanberi hakimden. İnnen nezre. Adak adamak. La yukad dümüşeyyen. Bir şey öne almaz. Yani hasta. Adayım mı? Çabuk iyi olsun. Olmaz muhtemel. Evlenecek kişi adayım mı? Çabuk evleneyim. Olmaz muhtemel. Hadis-i şerif Resulullah buyuruyor. Buyur, buyur, buyur, İnne nedir? La yukadimi şeyen. Bir şey adamak ile, adamak ile bir olay öne alınmaz, aceli olmaz. Yani Allah bunda acele etmez. Vela şeyen bir şeyi de önlemez, adamak ile. Mesela bir kişinin yakını, canı. Arabası yola çıkıyor. Adamsa işte bu evladım, işte kardeşim neyse e, sağ salim dönerse kaza alması yolda, şu yapacağım derken. Bunun adamasıyla ile eğer takdirde bir kaza varsa olmuyor bu muhtemelenler. Öndenmiyor bu muhtemelen. Adamak ile ne bir şey öne çekiliyor dedi, engelleniyor bu adamak ile. Yine haddokurum inşallah haddokurum müslüm der. İzm-i Mâci'den hadd-i şerifte. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. İnnen nezre Adak. bir adamak. Adem'in bir şeyi yakınlaştırmaz. Lem yikün illâhü lehu. lehû bakma tenebler. Lem yikün illâhü lehu allah Teala o kimseyi, onu talbi etmemişse, etmemişse, adak adama ile o talbi olmayan şey talbi olunmaz. Okurmaz. Yani Allah'ın kaderi hemen adadu da bir şey, hemen değişik verecek orada. Afiyet olsun Teâlâ. Değişik olsun Teâlâ verecek. Vina bihi min ancak buna ne oluyor? Bekhil'in, cimrinin parasının babasına çıkmış oluyor. Bu olmaktan noktada böyle. Demek ki bir insan ile eğer o tabirler yoksa, yoksa, işte filan kızı alırsam, işte evlenirsem, ya filan kişiye gidersem mesela hanım olarak böylece, işte evladım olursa, şu olursa, bu olursa, de. Adamak ile, eğer takdirde kaderde yoksa adılı diye kul Allah'ın kaderi değişmez. Değişmez de şey Demek ki adak meselesinde yani günümüzde bazı kişiler hemen adak abonluğu der hemen ama ...şu olsa bunu yapacağım, bu olsa bunu yapacağım... ...şunu yapacağım, bunu yapacağım... ...adak adıları bu şekilde... ...en boş altına giriyorlar... ...demek ki adak adamak ile... ...eğer o ezelde, takdirde, kaderde yok ise... ...kader allah onun için değiştirmez muhtemelen. Kısım bu şekilde böyle. Peki ne yapmak gerekiyor adaktan ziyade... ...adışır delimi de... Doğru nedir? Kim biz sadakate bakarız. Yağan burası müzederi. Hastanızı sadakayla tedavi ediniz. Demek ki hastası var. Adak adayacağı herhangi bir kişi fakire, fukaraya kişi sadaka verdi, bir şey versin. Niyeti ne olsun? Ya Rabbi sen bunu hürmetine hastama şifa ver diye. Hatta kuşlara yamazsın olsun Kuşlara yem işte. Abi bir kediye bir şey versin, karıncaya bir şey versin, tamam mı? Allah'ın ki mahkum bunlar bu şey. Hatta bir insan mesela bir susuz bir yerde, bahse gide bir şey, o kuruyor. Kişi şey nasıl diyoruzun dibine? O iyi Tabi bunun dışında insana yardım para olarak kardeşçe. Ehlini bulursa, aldığını bir şey bulursa ne yapar işleye? Fakir mesela gerek yok. Yani gerek fakirin mesela. Allah biliyor mu? tamam o Bu niyeti olacak ne yapar kişi? Mesela hasıl ameliyatı e hastası var. Ne yapar? Ya Rabbi hasıl şifa ver tam böylece. Sadaka verir, para verir mesela. Bir şey yaparsa bunun faresi olur. Bir de hada şevi hakimden eddua yenfuhu bima mima nezzele ve mima lem yenzil bir de dua etmek gerekir. Dua muhtemelen böylece. Duan bu şekilde valisi var. Tabi kader yine muvaffak olursa, ya yani adaktan bundan daha iyi şey bunlar böyle. Sadaka, sadaka ve dua muhtemelen. Yani 40 yasını adayıp da topacak efendim, bir sürü insan toplayacak, onlara şu mu yapacak, şu olacak, bu olacak, bir sürü telaşlar şey. O yapılan masrafın onda birini Genç fakir bu sınıfı çok daha faydalı muhtemelenmiş O sırık işten alırsın, dua etmek vardır. Hazreti bu Hanifeli İmam Azam'ın gençliği zamanında daha yeni bir şada başlamış, daha yeni yeni kalma başım mekânı tanıma başım mekânısi. Onun zamanında Küfenin Küfırata bir şehirdir. Küfenin bir köyünde bir aile, karı koca otururken elki hanımına bir şey soruyor. Hanıma cevap vermiyor. Tekrar bu hanımla bir şey soruyor, yine cevap vermiyor. Ay, duymuyorum diye artık sonu yükseltiyor. Yüzüm bakarak söylüyor. Yine bir şey soruyor. Bir hanım bana kılmış halde buna o anda. Hanım buraya cevap vermeyince bu daha bu kişi kızıyor. sinleniyor. Şöyle bakın söylüyor. Eğer sen benimle konuşmadan önce eğer ben sana fatarsam, atarsam seni konuşursam benden üç tarak boşsun diyor. Onda anda kızı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 Hepsi aldı ve atadım bunda verdi. Bütün malımı aldı atadım diyor. Bakı vereceğim böyle diyor. Ve susuyorlar. Şimdi erkek düşünüyor. Erkek hanımına bir laf hanım hanımı üç tane boş oluyor. Biliyorsunuz kişi istersen boşamayı tek tek yapar. İsterişi birden kullanabilir. Ama son hakkı bu. Yeni alamıyor bu şekilde. Çatları ağır. Hanımı bunda iletim bitirecek, bastı elde edecek, onunla yatacak, o boşaltan sonra, iletimden sonra bana dönebiliyor. İş art abi. Şimdi bu durumda olunca, koca ne yapıyor? Ne yapıyor şimdi? Aman hanımı üç tarafa boşalmasın diye, artık tabi konuşmuyor. Hanım da ne yapıyor? O da eğer ben konuşursam, ben konuşursam o konuşma önce diyor, bütün malım gidecek Allah yoluna verecek ama Allah bütün malı gidecek diyor. Bu da tabii kıyamıyor. O da korasında konuşmuyor. Diye de beraberler. Aynı şatı altında, aynı odada, aynı yata yatıyorlar. Ama ikisi düzü sağır. İşler derler böyle. Tabii üç gün, beş gün tabii ama hayat bir çekilmiyor tabii şimdi. Artık şey kaçırıyor, alınmıyor, korkuyorlar. Hanım diyor ki başkalarına Diyor, benim de kocama diyor. Küfe'ye, şehre gitsin. Köydemiş bunlar. Orada diyor, büyük alemler var. O dönem da daha büyük alemler var. Onlara bu konuyu bir açsın. Onlara bir danışsın. Belki bir çözüm buna bulurlar. Gelip söylüyor bunun hanımının teklifini. Bu da böyle bir şey istiyor. Biniyor devresine, küfeye gidiyor. Küfeye gidince o zaman da Küfede Hazreti ama Ebu Hanife daha yeni yeni, yeni yıldızı bela parlamayla başlamış. Ondan daha eski süfyan Sevri zat var. Yılmaz'dan yani daha parlak onun yıldızı, daha öndü o zamanlar. Tabi ona gidiyor. Sohbetinde camiye gidiyor. Ya Süfyan benim böyle böyle bir derdim var. Derdini söylüyor. Bana bir çare. Yani hayat çekilmiyor bey. Kim sağ düst olduğu böyle diyor. Konuşmak korkuyor diyor. Ne yapacağız? Sufiyanın sihr adetleri tabiinden, madisinden kendisi, büyük muteran muhtemel kendisi muteranlar tabi düşünüyor, tepekure diyor, bayın boyun boyun başlıyor, epe düşünüyor, baştan kaldırıyor. E, sana bir çözüm yok böyle diyor. He, sen önce konuşsan diyor, hanım üç tane boş oluyor diyor. O önce konuşsa, bütün malını vermesi gerekiyor. Zaten fakirmiş kendilerine, bir şey kalmayacak kendilerine, bahsediğim için bulamazlar bana diyor. Tabi artık ömürde kesiliyor, buna bir çarabı var zaten. Artık son çarabı bir de, Ebu Hanefi'ye gireyim bakayım diyor. İstimi duymuş onunda. da, yeni parlamaya başlamayıp, ona gireyim bakayım diyor. Genç durum Hazreti Ebu Hanife'ye, imam ı geliyor. Ya imam benim böyle bir derdim var. Derdini söylüyor. Dinliyor derdini. Ne gerekiyor? Hiçbir şey bunda böyle diyor. Senin içindeki evi köye git diyor. Selam ver. Hanımla konuş. O sene konuşsa hiçbir şey gerekmez böyle diyor. Ya nasıl o Ebu Hanife bu şekilde? Bana soruyorsan diyor. Bana güveniyorsan diyor. Ben bu şekilde mühfettim mü mü mü sen bu şekilde böyle evine git, selamını ver, hanımla konuş, o da sana konuşsun diyor. Hiçbir şey gibi gerekmiyor diyor. Hayatın ama hayat devam eder böyle şekilde diyor. fetva çok güzel. Güzel ama Allah'tan korkan kişi için de uygulaması kolay değil tabi bir anda bilmemlere. Kişi güvenemiyor gene. Yine Süfyan-ı Şevriye yine gidiyor. O daha üstün ya ondan. Ona gidiyor gene. Ya Süfyan... Az ben sana geldim. Bir konusu sor hatırlıyor musun? Tabii hatırlıyorum. Ben buradan gittim diye, Ebu Hanife'ye gittim diyor. Onu sordum diyor. Bana bu fesayı verdi. Böyle. Köyüne git. Selam ver. Hanımla konuş. O sene konuşsun. Bir şey alın gelmez de bana diyor. anlamıyor bana. Böyle bir şey dememez de gerekir diyor. Dedi efendim diyor. Cemaatlar böyle dedi böyle diyor. Demez Dedi diyor ki Süfyan Hazretleri şimdi, peki o zaman diyor, sen buradan tekrar diyor, Ebu'nun -E 25'te git diyor. Ben de gizli geleceğim diyor, bir daha saklanacağım diyor. Sen gene soruyu sor diyor. Bakayım diyor, soruna sorayım bakayım diyor. Gene sen sorunu sor, o cevabını versin diyor. Eğer ders ediyor. diyor, o zaman ben onun cevabı gereken cevap vereyim ben ona diyor. Peki diyor, bu kişi şimdi geliyor, ne kadar cemal hepsi de kalkıyor bunlar. İmam Hatun geliyorlar. Hazreti Süleyman Sevri, kenardan bir saklanıyor, direnin arkadan duruyor şey görünmüyor. Bu kişi geliyor şimdi, ayakta oturmanın Ya ebanife. ben sana bir soru sormuştum ama, belki yanlış söylemiş, eksi söylemişimdir. Ben tekrar saran bu sorumu tekrarlayayım da, bana yine fiyatı vermişsin veriyorum diyor. Sonra bakan mi ettikler? bir şekilde işte böyle beni talep etti o dedi bu şekilde hiç şey yapmadayım Azim Ünlü böyle gülümseyerek hiçbir şey yok bunda böyle diyor. Sen de git köyüne diyor hanım da selamı eve gir diyor Onlar, konu sana konuşsun diyor. Hiçbir şey değil gerekmez diyor. Hemen Sübihazır'a çıkıyor ey bu nefeste ne yapıyorsun? Sen çıldın mı sen? İç baksana biri talak koymuşu üç talak. Yeri adak adı bütün mal alıyor. Ne yapıyorsun sen? İmamoğazam çok sakin muhtemelen. Hiç ama hiç hayatta kız hiç görmemiş. Böyle. O kadar sakin bir hali böyle. Süfya ne var bunda? Daha ne olacak bunda baksana diyor. İki tane şat var diyor. diye ki şey manefe? Süfya otur bakalım diyor. Otur. Oturuyor. Bu diyor hanıma şat koşmuş diyor. ''Eğer sen benle konuşmadan önce beş sene konuşursan, üç tane boşun demiş mi? Demiş. Şakmış Koşmuş. ''Hanım buna konuşmuş ama.'' diyor. ''Hanım buna cevap vermiş ama.'' diyor. ''E sen konuma ben şunu yaparım.'' demiş ama diyor. Hanım buna konuşmuş diyor. Bunun dışarı gitti işi bakıyor diyor. ''Hanım konuştu buna böyle.'' diyor. Ne kaldı? hanımı şartı kaldı.'' diyor. ''Bu gün hanımı selam verdi mi?'' diyor. Konuşmuş mu?'' diyor. Ona şartıyla gidip bir şey gerekmez böyle diyor. Hemen sifan gülü muhteremler, İmam Azim'e gözü öpe muhterem İşte azı cemaatimiz, elhamdülillah, Mevlam'ın böyle haline bizim başımızda vermiş zamanda muhteremler, böyle bir alim vermiş elhamdülillah bunlara. E onlara inşallah, rahmet analım onlara muhteremler. Allah'ın hepsine razı olsun. İlyatane Fatiha.